<Gülüyor> <Gülüyor> Elhamdülillah. Ve salat ve selamü ala Rasulillah. Kardeşlerim bugün 5 Aralık 2015 Cumartesi. Bir dersimiz inşallah ve bundan sonraki derslerimiz Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab'ın Rahimahullah kendi eliyle kaleme aldığı kitab Tevhid isimli kitabın şerhi olan El-Kavlul Müfid isimli kitaptan okuyup gerekli yerleri açıklayarak ne yapacağız? Devam edeceğiz bundan sonraki derslerimize. Başarı Allah'tan. Allah Subhanehu ve Teala benim dilimdeki rekaketi çözsün anlatma kabiliyeti ihsan etsin, ikram etsin <gülüyor> size de anlayıp hayata tatbik etmeyi sevdirsin ve kolaylaştırsın kardeşlerim okumadan önce bir kitabı okumadan önce o kitabın müellifi hakkında geniş ve detaylı bir bilgiye ihtiyaç var şimdi artık her grup kendisini haklı gösteriyor kendisine muhalif olan gruplara da Allah'tan korkmadan iftira atabiliyor yok onlar şöyle söylüyorlar onlar böyle söylüyorlar onların akideleri bu bunların amelleri bu onlar zındık bunlar fındık bir sürü mesele dile getiriliyor kardeşlerim Allah'tan korkmak lazım. Kulil hak ve lev ala Doğruyu söyle, aleyhine de olsa. Ben bir kabaat işlemişim. Bunu Allah Celle Celaluhu gördü, muttali oldu, melekler yazdı. Artık insanlardan bazıları da buna muttali oldu, şahit oldular. Benim bunu inkar etmem insan olarak bana yaraşmaz. Müslüman olarak da bana yaraşmaz. Bana gerekli olan nedir? Tevbe etmem, istiğfar etmem yapmış olduğum bu hatalı davranıştan dönmem. Allah Azze ve Celle'ye yalvarmam. Hayrul hatta'in ette'ibun Peygamberimiz buyuruyor aleyhisselatü vesselam. Hata edenlerin hayırlısı bakın hata edenlerin hayırlısı ette'ibun <gülüyor> tevbe edenler hatalarından pişman olup dönenler. Onun için şimdi ne yapacağız? Bugün Allah kısmet ederse Muhammed bin Abdülvehhabın Kasım ehline gönderdiği davet mektubunu elimizden geldiği kadar okuyup gerekli yerlerine açıklama yapıp bu şahsın itikadı neymiş? Ameli neymiş? Daveti ne üzereymiş? Kendi kitabından göreceğiz. Kitabı burada. Görüyorsunuz. Kitab-ı Tevhid. Bir sürü şerhler yazılmış bu kitaba. Adam benim akidem budur diyor. Ben buna inanıyorum. Bunu savunuyorum diyor. Ama bugün bazı muhalif gruplar, muhalif kimseler kalkıyorlar. Hayır. Yalan diyorlar. Onun akidesi bu değil. Onun akidesi şudur. Yahu adamın Arapça kaleme aldığı asıl kitap elimizde. Bunun tercemeleri de elimizde, şerhleri de elimizde. Bir kimsenin <gülüyor> bu kadar doyurucu bilgiden sonra, delil olacak olan durumlardan sonra halen daha tutup da Şeyha iftira atması, onun aleyhine söz söylemesi, onun talebeliğini yapan, onun getirdiği Kur'an ve sünnetin paralelinde olan bilgilerle akide tutan, amel tutan kimselere çeşitli çeşitli yaftaları, paftaları, yamamaları şerhancaiz değil. Buna Allah razı olmaz. Buna Allah'ın Celle Şanuhu kendilerinden razı olduğu kimseler de razı olmazlar. Hak ehli buna razı olmaz. Evet şimdi yavaş yavaş ne yapalım? Dersimize girelim bakalım. Hakkında en çok konuşulan, en çok iftiraya uğrayan, ilim ve hak ehli tarafından takdir edilip, kendilerini deşifre edip, her türlü pislik ve olumsuzluklarını ortaya çıkardığı için, kardeşler dikkat edin şimdi burasına, bidatçılar tarafından devamlı şekilde yerilen, Tevhid İmamı Muhammed bin Abdül Wahhab rahimahullah kimdir? Rahim. Adamlar şimdi ne diyorlar? Bunlar vahhabiler. E ümmet bizim cehalet içinde yüzüyor. Kimin hak olduğunu, kimin batıl olduğunu ayırt edecek ilmi yok. Vahhabi sözünü duyunca adamın bütün vücudundaki kıllar kirpi tkeni gibi oluyor. Vahhabi. Neymiş bunlar? Soruyorsun kimmiş bu vahabiler bunların akideleri neymiş inanç sistemleri neymiş Kur'an ve sünnete muhalefetleri neymiş hangi kötü amelle amellenmiş bunlar <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü vesselamdan sabit ve salim şekilde bize kadar gelen hangi mübarek meseleyi inkar etmiş bu pis vahabiler diye sorduğunda vahabi bunlar biz bilmiyoruz kötüler bunlar ya Subhanallah. O zaman ben de sana söyleyeyim. Sen de kötüsün oğlum, sen de kötüsün. Herkes kötü, sadece ben iyiyim. Böyle şey mi olurmuş? قُلْ هَتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَدَقِينَ Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. De ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem هَتُوا Delillerinizi getiriniz. in kuntum صَدَقِينَ Gerçek sadıksanız, iddianızda, iddianızda, gerçekten sadıksanız, elinizde deliller varsa... Delillerinizi getiriniz, sununuz, bizi susturunuz. Öyle değil mi? Allah böyle buyuruyor Celle Şanuhu. Ama sen delil getirme yerine ne yapıyorsun? İftira atıyorsun. Allah'a yemin olsun. Bu dünyada birinin hakkını yerseniz. Ki herkes birbirine ne yapıyor? Hak geçiriyor. Burada ne yaparsın? Kardeşim özür dilerim ya dersin. Gidersin elini öpersin, ayağını öpersin. Hakkını yediysen... Ücretini ödersin yediği kadar. İkram olsun diye biraz fazlalık verirsin. Sırf sana hakkını helal etsin diye adamı razı edersin. Olmaz mı? Olur. Bir kötü söz söylemişsin adamın aleyhine. Söylersin. Dersin kardeşim ben bilemedim. Birisinin dolduruşuna geldim. vallahi senin aleyhine konuştum. Herkesin yanında da itiraf ediyorum ben bu adamın hakkına girdim. Ama şimdi pişman oldum. Doğruyu öğrendim. Bu arkadaştan özür diliyorum. Bu arkadaş beni affeder mi, affetmez mi? Affeder. Ha, affetmeyebilir de. O onun bileceği iş. Ama "Huzil af" buyuruyor Allah Celle Şanuhu. Af yolunu tut. Biz eğer gerçekten Müslümanlarsak, gerçekten müminlersek Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın Siretinde olmamız lazım. Maddi ve manevi şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a benzememiz lazım. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam deveye bindi diye bizim de beş karayoluna deveye binecek halimiz yok. Bu cihette yani Peygamber'e tabi olmak böyle değil. Peygamberin Aleyhisselatü getirdiklerine tabi olmak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çekirge yedi diye biz de çekirge yemeyeceğiz bugün baklava varken. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yedi diye bir defa tadına bakalım nasılmış diye onu da yeriz yani elimize geçtiğinde. Evet şimdi bütün meseleleri bileceğiz. Kimin eğri söylediğini, kimin doğru söylediğini, kimin iftira attığını. Ondan sonra adalet terazisiyle kendimiz karar vereceğiz kimin ehli sünnet olduğuna, kimin ehli bidat olduğuna. Herkes şimdi ben ehli sünnetim diyor. Maşallah, barakallah. Hiç kimse ehli bidat değil. Ama bakıyorsun, konuşturuyorsun adamı. Kur'an'a, sünnete muhalif bir sürü akidesi var, imanı var, inancı var. Ama ehli sünnet. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yapmadığı şeyleri yapıyor ama adam ehli sünnet. Nasıl ehli sünnet? Ehli sünnetlik iddia değildir. Ehli sünnetlik ispattır. Onun göstergesi de Allah Azze ve Celle'nin kelamı Kur'an'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 senelik peygamberlik devrinde din diye yaptıklarına sahabe-i kiramın sarıldıkları gibi sarılmaktır. Müçtehid imamlarımızın rahimahumullah kabul ettiği gibi kabul etmektir. Kur'an'ı ve sünneti. Evet. Şimdi dönersek, bir kişi hakkında en doğru ve doyurucu bilgiler, o kişinin kendi sağlığında yazdığı hatıratından, çevreye gönderdiği mektuplarından, tehlif ettiği, kaleme aldığı eserlerinden veya en yakınlarının onun hakkında yazdıkları kin, nefret, düşmanlık, ve her türlü abartıdan uzak ama artı cihette ama eksi cihette her türlü abartıdan uzak objektif olarak onun hakkındaki edindikleri hakikat olan bilgileri kaleme alıp kendinden sonrakiler için bilgi ve delil oluşturacak şeylerin toplandığı her türlü materyallardır. Yani biz bunlara bakarak adam bundan 300 sene önce yaşamış, 200-300 sene önce yaşamış. Biz bunu nereden biliriz, nereden anlarız, neye inandığını, neye e, neyi tasdik ettiğini, neyi tekzip ettiğini yalanladığını eserlerinden. Çünkü Kur'an elimizde olduğuna göre, sünnet elimizde, hadisler, sahih hadisler elimizde olduğuna göre, bir de adamın hayatı elimizde, yazdığı eserleri elimizde. Bununla beraber çevreye civara gönderdiği davet mektupları elimizde. Bakacağız bu adam Kur'an'a ne kadar uydu, ne kadar sünnete uydu. Yani Müslümanlığın ölçüsü Kur'an ve sünnete uymaktır. Kur'an'a uyduğu müddetçe Müslümandır, sünnete uyduğu kadar Müslümandır. Kimseye onun bunun dedikodusuyla ne yapılmaz? Değer verilmez. وَكَفَا بِالْمَرْءِ اِثْمَاً اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعًا Peygamberimiz buyuruyor aleyhisselam. Kişiye diyor her duyduğunu sanki doğru gibi başkalarına aktarması diyor. Günah olarak yeter. Dilimizi tutacağız. Biliyorsak konuşacağız, bilmiyorsak susacağız. Evet kardeşler. Bugünkü dersimizde Getireceğimiz mesele İmam'ın rahimullah, Kasim halkına Arabistan'da Uyeyne bölgesindeki Kasim halkına gönderdiği davet mektubunun içeriği. Yeraltı örgütü kurmamış. Gizli kapaklı da bir şey ortaya koymamış. Aman sana söylüyorum ha kimseye söyleme bunu. Aramızda sır kalsın. Böyle de dememiş. Yazmış mektubu. Talebeleriyle beraber göndermiş. Kendisi çeşitli memleketlere seyyahat yapmış. Hem ilim tahsil etmek için hem de oradaki alimlerle fikir tahtisi yapabilmek için. Yapmak için. Evet. İmamın mektubunu başlamadan evvel dünyanın çeşitli memleketlerinde cereyan eden bazı Olayların sadece bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesinden. Kişi bilmediğinin düşmanıdır derler. Tamam mı? Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Hindistan'da bir alim var meşhur. Gerçekten alim. Öğrendiği kadar alim. Duyduğu kadar alim. Ama kendi görüşünde alim gerçekten. Ehl-i sünnet birisi. Ama Muhammed bin Abdülvehhab'ın Rahimahullah düşmanları tarafından adam yanlış bilgilendirilmiş. Ehl-i sünnet düşmanı olarak ona pastellenmiş imam. Şefaati inkar ediyor. Sahabe-i kiramın kabrini yerle yeksan etti, yıktı. Müştehit imamlara dil uzatıyor. Hazreti Ömer'den de ben daha alimim diyor. Böyle bir sürü kurafatla o mübarek alimin aklını doldurmuşlar. Şimdi insan sevdiği, güvendiği kişinin söylediği sözlere ne yapar? İtimat bağlar öyle değil mi? Şimdi sizin güvendiğiniz birisi size bir şey söylediğinde Ondan etkilenirsiniz. Yahut da iki arkadaşınız kavga etti. Önce kavgayı size getiren bir puan öndedir. Öyle değil mi? Sen ne yaparsın? Duyarsın arkadaştan kavga etmiş. Hemen ötekine gidersin. Niye kavga ettin? Falancayla. Halbuki kavgayı o başlattı. Abi biz insanız ama. Etkileniriz çevreden. İşte bu alim de Allah'ım hayır yasın ona. Günahlarını bağışlasın. Bu karana şekilde dile getiren getirilen sözlerden ne yapmış etkilenmiş kendi dinini mezhebini meşrebini akidesini amelini savunmak için hani Muhammed bin Abdullah ibrahimihullah ona binat ehli olarak lanse edildi ya her hutbesinde kalkıp lanet ediyormuş ben Muhammed'e. Allah lanet etsin. İşte İslam'ı bozdu. Allah lanet etsin. Sünnetten bu şekilde ne yaptı? Haricaya çıktı. Şudur budur. Subhanallah. Kardeşler bu olayda bizim için dersler var. Ne olursa olsun, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. İnsanlara güzel söz söyleyin. Anlayacakları şekilde konuşun. Kızmadan konuşun. Bunlar İslam'ın prensipleri. Muhammed bin Abdülvehhab'ın rahimahullahı. Daha önce kitaplarını okuyan, onun ilmini, akidesini, amelini beğenen ilim ehli bir kimse bir oyun oynuyor. Yani şeyha hakkı kabul ettirebilmek için bir oyun oynuyor. Kitabın aslı biliyorsunuz Arapça. Kitabın kabuğunu çıkarıyor, onu cebine koyuyor. Kabuksuz kitabı Vaazdan sonra götürüp oradaki Muhammedin Abdülvehhab'a lanet eden hocaya veriyor ama şöyle diyor. Diyor efendim elime diyor şöyle şöyle bir kitap geçti. Yazarı belli değil şu anda. Bak yalan söylemiyor. Şu anda belli değil. Baktığında kabuğu yırtılmış. E kitap çıplak bir vaziyette yazarı belli değil. Biz hakkı söyleyeceğiz ama yalan karıştırmadan. Şu anda diyor yazarını diyor bilmiyorum yazmıyor burada. Şunu diyor bir tetkik eder misiniz bakar mısınız bu kitabı okuyalım mı okumayalım mı? Bu kitap bize menfaat verir mi vermez mi okuduğumuzda? Kur'an ve sünnetin paralelinde mi yoksa Kur'an ve sünnetin zıddında yazılmış dini mübini İslam'ı bozmak için ortaya çıkarılmış bir kitap mı? Şeyh Allah rahmet etsin alıyor. İlim ehli gerçekten eline yeni geçen bir kitabı ilim ehli ise kitap okumayı seviyorsa hemen ne yapar? Yemeğinden bırakır, taviz verir, içmeğinden taviz verir. Yahut da yerken içerken okur. Uykusundan ve rahatından feragat eder. O kitabı okur. Şeyh da ne yapıyor? Hemen bir iki günde kitabı alıyor okuyor. Bir dahaki hafta <gülüyor> tekrar Hoca çıkıyor hutbeye, hutbesini bitiriyor, başlıyor, kalaylamaya Muhammed bin Abdülvehhab'ı. Kalayı yiyor yine İmam Rahimahullah. Şeyh aşağıya iniyor, namaz bitiyor, genç tekrar gidiyor. Diyor efendim kitabı diyor okudunuz mu, tetkik ettiniz mi? Nasıl diyor okuyalım mı, okumayalım mı? Yani akidevi ve ameli cihette İslam'a muhalif bir kitap mı, değil mi? Tetkik ettiniz mi deyince Allah'ı diyor. Ben bugüne kadar diyor. Tevhidle alakalı mevzuları bu kadar dakik inceleyen diyor bir kitap diyor. Ne yapmadım? Okumadım. Tevhidle alakalı diyor her şey maşallah diyor. İçinde diyor ne yapılmış? Mevcut ve e, en ince noktalarına kadar ayetlerden ve hadislerden delillendirilmiş. Bu diyor kitabı diyor okuyun. Ve bu diyor kitabın Yazarı kim acaba? O zaman genç cebinden çıkarıyor. İşte diyor şeyh size diyor bir oyun oynadım çünkü diyor siz diyor. Ancak böyle bir oyunla diyor hakkı diyor ortaya çıkarabilirdim. Bu diyor kitabın diyor kılıfı yani kabuğu işte diyor burada. Yazarı da diyor demin diyor sövdüğünüz, lanet ettiğiniz ve bu zamana kadar lanet ettiğiniz diyor Muhammed bin Abdül Azhab. <gülüyor> başlıyor ağlamaya. Diyor gerçekten bu kitabın diyor yazarı diyor Muhammed bin Abdullah mı? Vallahi diyor bize diyor haberler böyle gelmedi. Ben diyor ne söylediysem beni o şekilde diyor şeytiller. Demek diyor kandırmışlar. <gülüyor> Allah'a diyor yemin olsun ben bunu diyor telafi ederim. Ben bunu telafi ederim. Öteki hafta geliyor çıkıyor hutbeye başlamadan önce. Ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selam getiriyor. Ve Muhammed bin Abdülvehhab'ı rahimahullah hayırla yad ediyor. Şimdiye kadar diyor beni diyor ne yapmışlar? Yalan, yanlış diyor. Ee, zehirli bilgilerle diyor, zehirlemişler. Ben bu adama diyor, şu zamandan beri diyor ne yapıyordum lanet ediyordum ama diyor ben bunu Allah için diyor yapıyordum adamı tanımıyordum sanıyordum ki bu adam bir daha ehlidir Kur'an'ın haricinde bir şeyler getirdi Selefusalihinin haricinde bir şeyler getirdi ee, yani bu adam ehli Sünnet ve cemaat mezhebine akide de amelde muhalif diye ben lanet ediyordum buna ama adamın kitabı elime geçti işte kitap burada şu kitabı herkes alsın edinsin okunsun okusun buna göre akide dâmel. Ama kitabı değil, akide kitabı ama akide amelle alakalı. İşte kardeşler iş böyle. Şimdi bakıyorsunuz <gülüyor> herhangi bir bidat ehli kim olursa olsun. Muhammed bin Abdülvehhaba rahimahullah dil uzatıyor. Soralım bunun kitaplarından okudun mu? Mecmu var imamın mecmu isimde 6 ciltlik eserlerinin toplandığı her birisi dörder, beşer, yüz sahifelik, altı ciltlik dev bir eser var. İbrahimahullah kaleme aldı, sağlığında kaleme aldığı birçok mektubu var. Makaleleri var, yazıları var. Soruyorsun adama, bunlardan hiç okudun mu? Okumadım. E bu bilgiyi nereden edindin? Nereden mi edindin? Hakikat kitabevinde evinde ne çıkmış? Vahabi'ye nasihat. Vahabilik dini ve İslam dini. Ben bu kitapları aldım, araştırdım. Allah'a yemin olsun hiçbirinin içinde Vahabiler şöyle itikat ettiler. Kur'an'a muhalefetleri budur. İşte bu da tescilli ve delilli kendi kitaplarından yani Muhammed bin Abdülağab'ın kendi eliyle yazdığı kitaplardan iktibas edilmiş bir şey yok. Ne yapmış? Vahabiler isyan etmişler. Kur'an sayfalarını yırtmışlar. Efendime söyleyeyim Bukhari'yi yırtmışlar. Bukhari'nin kabuğunu çıkarmışlar. Bukhari'nin kabuğundaki deriyi çanık yapmışlar. ve <gülüyor> be adam! bey yalancı! Şu kitabın şu kitabın Dışı deri, deri olarak Kılaflanabilmek için Bu derinin ilk önce işlenmesi lazım İncecik hale getirilmesi lazım ki Buna ne yapsın? Geçsin Kılıf olabilsin Ya sen ayağına Çarık yaparsın. Nereden? Hayvanın ense tarafından Bacak tarafından Çarık olmaz. Benim babam Allah rahmet etsin Çarık yapmayı bana öğretti Neden? Hayvanın derisinin kalın tarafından çarık olur. Çünkü ne yapacaksın? Deri bu. Yere basacaksın çamura, taşa bilmem neye. orda ne olmasın? Çar çabuk yırtılmasın diye. Bu adam hiç deri bulamamış da Bukhari'nin ve Kur'an'ın kabuğundaki inceltilmiş kağıt haline getirilerek cilt halinde küçültülmüş İncecik deri haline getirilmiş durumdan mı çarık yapmış? Hangi akıllı bunu yapar? Hepinizin babası dedesi vardır. Muhakkak çarık kullanmıştır. Sorun bakalım kalın deriden mi çarık olur ince deriden mi çarık olur? Bir kimse derse ki ince deriden çarık olur gelin parmağınızı gözüme sokun. Kardeşim iftira atacaksan öyle bir iftira at ki Şeytan bile bu iftiranın deliğini bulamasın. Ulen bu iftiranın deliği değil, her tarafından zilçey diyor, çalıyor. Evet kardeşler, kitap ortada. Tavsiye ederim, hepiniz bu kitaptan edinin. Allah'ım iryatsın, Huraba Yayinevi ve Ümül Kura Yayinevi İstanbul'da ne yapmış? Bu kitabı Türkçe'ye kazandırmış, terceme etmişler. 5-10 liraya satılan bir kitap iftiralarla ne yapmayın akide ve amel tutmayın kimsenin pis günahını almayın el kavlül müfid diye yine huraba evinden İstanbul'dan çıkmış İbn-i isimli alimin Allah rahmet etsin el tevhid isimli kitaba yapmış olduğu şerh bir okuyun bakın Allah ne buyurmuş Celle Şanuhu Resulullah Aleyhisselatü ne buyurmuş sahabe-i kiram nasıl iman etmişler Allah ve Resulü'nden gelenlere nasıl bize kadar gelmiş? Burada bana göre diye bir şey yok. Şu kitapta. Kale Allah-u Teala Azze ve Celle Kale sallallahu aleyhi ve Allah buyurdu peygamber buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Göreceğiz şimdi. Evet. Kısaca Muhammed bin Abdülvehhab'ın rahimahullah Hayatından bahsedecek olursak, Hicri 1115 miladi 1703 yılında doğuyor, 1791 senesinde de vefat ediyor. Allah rahmet etsin. Babası Hanbeli alimi, Hanbeli mezhebinin alimlerinden. Abdulvehab bin Süleyman babasının gözetiminde ilk önce ne yapıyor? Kur'ani ilimleri alıyor. Fıkıh ilimlerini alıyor. <gülüyor> ee, buluğa erdikten sonra da buluğa erdikten sonra da babasından izin alıp hacca gitmeye karar veriyor. Hacca gidiyor. Mekke-i Mükerreme'de bir sürü alimle Tanışma imkanı buluyor. Bu alimlerle tanışıyor. Alimlerle tanıştıktan sonra ilme olan aşkı, iştiyakı artıyor. sonra Medine'ye geçiyor. Medine'ye geçiyor. Medine'de iki büyük alimden ders alıyor. Birincisi Abdullah bin İbrahim bin Esseyf en Necdi. ikincisi de Muhammed Hayatü Sindi. Bu alimlerden ders alıyor. Ondan sonra daha çok ilmini ilerletmek için Basra'ya gidiyor. Basra'daki alimlerle de tanışıyor. Onlardan ilim alıyor. E bir zaman geçtikten sonra tabi bunlar hemen 3 günde arka ar arkaya ne yapmıyor? Olacak olan mesele değil. Yani baya bir uzun süreye yayılıyor. Basra'daki alimlerden ilmi cihette istifa, istifade edince orada tabi epey bir birikim elde edince başlıyor aleyküm selam ve rahmetullah. tevhide insanları davet etmeye ve sünnete çağırmaya. Ve şu şekilde davetine başlıyor. Ey insanlar dininizi Kur'an'dan ve sünnetten öğrenir. Kim ki dinini Kur'an'dan ve sünnetten öğrenirse, hurafattan beri kalır. Kim ki Kur'an ve sünnetten değil de onun bunun dedikodusuyla din öğrenmeye, dinini öğrenmeye çalışırsa yanlış, sapık bir din bilgisine sahip olur. Gideceği yer Allah muhafaza buyursun. Gözü açılmaz, tevbe etmezse cehennemdir. Tabi el hakkı ولو doğruyu söyle aleyhine de olsa şimdi imam doğruyu söylüyor ama davet ettiği beldede de bir sürü bidat ehli olan alim var bu bidat ehli olan alimlere söyledikleri bazı sözler ne yapmıyor yaramıyor işlerine gelmiyor bunu bu şekilde Söylüyorsunuz hangi ayeti kerimeye dayanarak dediğinde adam bir ayeti kerimeye dayanmadığından dolayı susuyor. Susmak mecburiyetine kalıyor. E adam meşhur yüzlerce talebesi var. Ne yapamadı? Delil getiremedi. Evet çok güzel bir yere parmak bastın. Allah'ım hayır yasın biz bunu düşünememiştik. Bizim gözümüzün açılmasına sebebiyet verdin demek yerine... Bu bidat ehli. Bu evliyayı inkar ediyor. Bu şefaati inkar ediyor. Bu müçtehit imamlara ne yapıyor? Dil uzatıyor. Diyerek, demagoji yaparak cahil halkı imama karşı ne yapıyorlar? Kışkırtıyorlar. İmam Rahimahullah orada barınamayacak duruma geliyor. Hocası yani Basra'daki hocası Muhammed El Mecmu'i diye birisi. Beraber ne yapıyorlar? Buradaki kalır ehli olan kimselerden, kötülük ehli olan bidat ehli olan kimselerden can korkusu hasebiyle Basra'dan da çıkma durumunda oluyorlar. İlk önce Zübeyre oradan da geçiyorlar. Evet. Evet memleketlerde de oranın meşhur ulemasıyla fikir teatisinde bulunuyorlar. Ardından Hüreymi'le beldesine ne yapıyorlar? Yöneliyorlar. Oraya yerleşiyor. Babasının vefatına kadar yani 1740 senesine kadar orada ne yapıyor? İlimle, tedrisatla davetle meşgul olmayı sürdürüyor. O memlekette de Kötülük ehli ne yapmıyor? Rahat durmuyor. Tehdit ediyorlar, ölümle tehdit ediyorlar. Ölümle tehdit etmelerinin sebebi şu. El-Abid, kendine El-Abid ismini takan bazı kimseler var. Burada insanları ne yapıyorlar? Maddi ve manevi şekilde sömürmenin yollarını, planlarını kurmuşlar. Bu insanları fakir fukara'yı sömürüyorlar. El abid ismini taktıkları kendilerine bir grup. Oranın yöneticisine diyor ki: "Senin vazifen, senin vazifen insanların aklını savunmak, dinini savunmak, mallarını savunmak, ırzlarını, namuslarını savunmak. E bu adamlar ne yapıyorlar? Musallat olmuşlar bu garibanlara. Sen bunları tedip et. Bunların iddiaları, bunların icraatları Kur'an ve sünnete muhalif. Adamlar ne yapacak? Bir tezgah kurmuşlar. İmam Muhammed de gelmiş. O tezgaha bir çomak sokmuş. Hoşlarına gitmiyor. Aynı bugünkü bidat ehline Kardeşim sen bunu yapıyorsun, neye dayanarak yapıyorsun? Bunun hakkında senin elinde hangi bilgi var, hangi delil var dediğimizde, sorduğumuzda adam ne yapıyor? Senin diyor mezhebin nedir, ne olacaksın? Benim mezhebimi soruyor. satın mı alacaksın benim mezhebimi? Sen şefaat hakkında ne diyorsun? Şefaati kabul ediyor musun? E de ahmak, sen Arapça bilmediğin halde şefaati kabul ediyorsun. Elhamdülillah ben Allah Azze ve Celle'nin kelamını okuyorum, anlıyorum şefaat Allah'ın elindedir ayeti kerimesini ben bilmiyor muyum okumadım mı bununla alakalı hiç tefsirler benim gözüme çarpmadı mı siz siz edilecek olan şefaatle kabul edilmeyecek olan şefaati mecz çalışıyorsunuz Allah'ın şefaati hak celle şanuhu Allah azze ve celle'nin kendilerine şefaat yetkisi verdiği kimselerin şefaatleri de hak. Onlar ne yapacak? Husule gelecek. Bunları kabul etmeyen kafir olur. Ama bir şefaat var ki o şefaati kabul eden kafir olur. <gülüyor> Hangi şefaat o? Allah'ın Celle Şanuhu, kendilerine izin vermediği kimselerin. Gelin bize tabi olun biz de size şefaat edeceğiz. Sizi cennete koymadan biz cennete gitmeyeceğiz deyip de kendilerine şefaatçi elbisesini giydirenlerin şefaatini biz kabul etmiyoruz. Şefaatini kabul ediyoruz. Ama işte bunlar işlerine gelmediği için adamlar ne diyorlar? Şefaat inkar ediyor bu pisler, bu vahabiler, bu efendime söyleyeyim selefiler, bu aşağılık insanlar. Bu aşağılık insanlar ağzını doldura doldurada ne yapıyor bunu? E bu garibanın da artık Elif Mertek'ten bir şeyden haberi yok ya ne yapıyor Ha bu selefi dendiğinde efendim, canavar gibi bir şey e, husule geliyor aklında gözünde adam tiksiniyor neden tiksiniyor adam müslüman sanıyor ki gerçekten adamlar ne yapıyorlar şefaati inkar ediyorlar sahabeye sövüyorlar efendime söyleyeyim müştehit imamları adam yerine koymuyorlar. Bakacağız şimdi İmam Rahimahullah bunların 200 sene sonra çıkardıkları yalanları ne yapıyorlar? İftiraları sanki öyle bir gözlük Allah Azze ve Celle ona takmış ki böyle böyle iftira atılacak sana ey imam sen kendini kendi yazmış olduğun risalelerinle, eserlerinle savun Allah Azze ve Celle. Sanki böyle bir şey ona ilham etmiş. Allah tecelle Celle Şanuhu bunu kudret dahilinde ne yapıyor? Ona veriyor adamın e, bütün yazdıkları, çizdikleri bugün elimizde. Yapılan iftiralar da ortada. İftira ortada ama kim okuyor bunları? Kim karşılaştırıyor? Evet. Neyse fazla bu meseleyi ne yapmalıyım biraz daha açmayalım yavaş yavaş. Allah'ın e, izniyle girelim meseleye. Bunu da söyleyelim ondan sonra inşallah başlayayım. Muhammed bin Abdülvehhab Rahimahullah bidatlarla kirletilmiş olan Allah Azze ve Celle'nin pak dinini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz sünnetini Allah Azze ve Celle'nin dininin aslına uygun olarak dinin aslı Kur'an'da ve sünnette ama insanların algısında ne yapmış? Bir sürü bidatlar oluşmuş. Bu bidatlardan temizleyerek asli heyetine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde sahabe-i kiramın zamanında müctehid imamlarımızın Rahimahumullah algılamalarında Kur'an ve sünnetin paralelinde buna döndürmek İmamın niyeti bu. Evet. İnsanları Allah Azze ve Celle'yi tevhide irşad etmek, dine katılan hurafat ve bidatları reddetmek, hakka tabi olmaya mecbur etmek insanları. Müslümansın. Kardeşim Müslümansan Allah Azze ve Celle İslamla alakalı neyi emrettiyse onu yerine getireceksin. Neyi nehyettiyse onu da çekineceksin, uygulayacaksın. Ben Müslümanım. Namaz kılıyor musun? Yok. Sen Hristiyansın. Namaz kılıyor musun? Yok. E Hristiyanla Yahudinin Hristiyanla Müslümanın arasındaki namaz kılma babından fark ne? Bu Hristiyan namaz kılmıyor. Bu Müslüman namaz kılmıyor. Bu da şarap içiyor. Bu da şarap içiyor. Bu da zina ediyor. Bulduğunda bu da ne yapıyor? Kaçırmıyor. Ha birisi Hristiyan birisi Müslüman. Ha öyle değil. Kırahefiddin <gülüyor> Dinde zorlamak yok. Kimi? Yavuru zorlayamazsın. Müslüman olmayan bir adamı döve döve La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedirtemezsin. Ama bir defa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi? işte o zaman ne yapacak? O adam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesinin içini dolduracak olan her türlü akideyi ve ameli Hayatına tatbik ederek icra etmekle mükellef. Ben Allah'ı kabul ediyorum ama itaat etmiyorum. Ben mumun yakacağına, ateşin yakacağına iman ediyorum ama ne yapmıyorum? İman etmekle beraber parmağımı Ateşin üstüne tutmuyorum. Neden? Çünkü biliyorum yakacak. Allah da buyuruyor bana iman ettiğin halde. Sadece sözle iman olunca senin imanını kabul etmem, amelin olmazsa seni yakarım. Eğer sen gerçekten cehennemin ateşinin olduğuna iman etseydin Allah'a itaat edecektin. Çünkü mumun yaktığına iman ediyorsun, elini mumun üstüne koymuyorsun. İmanından dolayı, inancından dolayı ki alev yakar, alev yakar. Allah dilemezse yakmaz o ayrı bir şey. Onu ne yap böyle itiraz getirmeyin. Eğer imanın mumun yakacağına, mumun alevinin yakacağına iman ettiğin gibi cehennemde yanacağına iman etseydin, Allah'a isyan etmeyecektin. İsyan ettin tevbe kapısı açık tevbe edecektin O yine ayrı bir şey Evet Hakka tabi olmaya mecbur etmek Batıldan men etmek Bakın hakka tabi olmayı Ne yaparsın İcbar edersin ama Batıldan da men etmediğin müddetçe Bu e, Emr bil maruf nehyanil münkerde ne yapar Eksik olur O zaman Emr bil maruf وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ husule getirebilmek için ne yapıyor? İmam Rahimahullah kıyam ediyor, kalkıyor. <gülüyor> Her şeyi Kur'an ve sünnetle açıklayıp bir cemaat oluşturup Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi bir cemaat oluşturup Allah'ı ve Rasulü'nü razı edecek inanç ve ameller silisilesi oluşturup Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devrine benzer bir hayatı kendi zamanında yaşatmak için çaba sarf ediyor. Evet kardeşler İmam Rahimahullah şunu kapatın bu bayağı sıcak oldu ben çok terledim bu da ve civar Kabilelere, memleketlere ve risaleler gönderdi. Akidesini açıklayıcı demiştik. İşte onlardan birisi de Kasim halkına, Uyeyne bölgesindeki Kasim halkına gönderdiği bir mektup. Mektubun içeriği şu. Akidesini şöyle açıklıyor. Davetini bu şekilde ne yapıyor? Başlatıyor. Allah'ı Celle ve Ala ve meleklerini, meleklerinden yanımda bulunanları şahit tutarım. Sizleri de şahit tutuyorum. Allah Azze ve Celle şahit tutuyor. Allah Azze ve Celle her şeyimize şahit. Neden? Meleklerden yanımda bulunanları şahit tutarım diyor. Çünkü her yanımızda olmayan melekler bizim her şeyimize vakıf değil. Ancak kiramen, katibin melekleri bizim yaptıklarımıza şahit. Yani uyguladıklarımızı meleklere de şahit, melekleri de şahit tutarak ne yapıyoruz? Yalancı olmadığımı ortaya çıkarıyorum, koyuyorum, sizi de şahit tutuyorum. Neyle? Gönderdiğim mektupta ki inancımı ve imanımı akidemi ortaya koydum. Bu nedir? Siz buna muttali oldunuz. Sizi de şahit tutuyorum. Bilinsin ki benim akidem kurtulan fırka ehl-i sünnet vel cemaat akidesidir. Hadi bakalım. Adam ben diyor ehl-i sünnet vel cemaat akidesindenim. Ama herkes bunu bugün ne yapıyor? İddia ediyor. Fakat adam sadece lafla bırakmıyor bunu. İçini dolduruyor. Çünkü bidat belli, sünnet belli, haram belli, helal belli, her şey belli dinde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şeyi açıklamadan, yarım yamalak bırakarak göçmedi. El yevme ekmeltu lekum dinekum Allah buyuruyor. Bugün diyor ben sizin dininizi tamamladım. Ve radıytu İslam'ı dine. Din olarak da diyor İslam'dan razı oldum. Bakalım biz gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize din olarak bıraktığı hakikat üzere miyiz? Neyle belli? Kur'an ortada. Daha kaldırmadı Allah Kur'an'ı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ortada. Sünneti nereden biliyoruz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a atfedilmiş olan, sıhhat derecesi var olan hadislerden biliyoruz yaşantısından. Onlar elhamdülillah elimizde. bu Müslim, Tirmizi, Nesaiye, bu Davut İbn-i Mace, Ahmet İbn-i Müsnedi, İmam Malik'in Muvattası, İbn-i Musannafı, Dârimi'nin, Sünnen İbn-i sahihi, ehli Sünnet ve cemaat mezheplerinin mezheplerinin mensuplarının kabul ettiği hadisler. Bak burada var Sâle-râsı vel eğer sahih şekilde geldiyse. Evet. Şimdi kardeşler dikkat edilirse ben ehli sünnet vel cemaat akidesine müntesibim diyor. İmam kendisinin rahim Allah, herhangi bir batıl mezhebe, fasit bir topluluğa ya da kendi çıkardığı itikadi ve ameli bir bidata değil saf ve tertemiz bir görüşe yani ehli sünnete dayandığını ne yapıyor iddia ediyor. Kardeşler iddia etmek kolay bir şey. İddia edersin. Ama ispat zordur ispat. İmam Rahimahullah yazdığı eserlerinde bunu ispat etmiş. Evet. Ama ne yazık ki İmam Rahimahullah ben ehli sünnet ve cemaat mezhebini kendime görüş olarak aldım, onların izinden gidiyorum demesine rağmen bugün bidat ehli ne yapıyor? Çeşitli iftiralarla, dalavera, dolaplarla imamı karalıyorlar. Evet, kimin hak söylediğini, kimin iftiratı batıl söylediğini belirlemek için Şeyh'in rahmetullahi aleyh bakmak ve dediklerine şahit olmak bu yalanları ortaya çıkarmak için yeterli olacaktır. Bize düşen vazife, bu iftiracıların iftiralarını alıp dinlemek, bununla alakalı mevzuları imamın kendi kitabından araştırıp öğrenmek. Öyle değil mi? Kardeşim ben diyorum ki sana, benim cebimde bin lira var. Sen diyorsun ki, ulan yok ya, bunun açlıktan nefesi kokuyor. Nerede bin lira? Gidiyorsun ötekine söylüyorsun. O da diyor ki Talha Hoca'nın yaşlıktan nefesi kokuyormuş. O başkasına söylüyor, o başkasına söylüyor. En son Talha Hoca'nın ne yapması lazım? Cebinden hemen kesesini çıkarıp ulan işte bak siz bana iftira attınız bin lira benim cebimde hazır ben hazır demem lazım öyle değil mi? Böyle dediğimiz müddetçe bana atılan iftiralar ortaya çıkar mı? Yalan olduğu, iftira olduğu. Bana gadrettikleri ortaya çıkar. E mübarek kendini bu kadar savunuyorsun. Gel imama atılan iftiralar da böyle çıkar. İmamın rahimahullah, rahimahullah eserleri ortada. Öyle değil mi? Bize düşen vazife araştırıp okumak. Evet. Ne diyorlar? İmam Muhammed bin Abdülvehhab aleyh, dört mezhep imamını kale almıyormuş. Onların sözlerini hiçe sayıyormuş. Ve dört mezhep imamı ne fetva verdiyse onlara muhalif fetvalar vermiş. Gözünü kapattıysan herkesi uyuyor sanma. Bakalım şimdi gerçekten senin sözün doğru mu? Evet, mecmu altı cilt olarak bende Arapçası var. Gelirseniz eve gösteririm. Şimdi, imamın bu altı ciltlik eserinin dördüncü cildinde, Şeyh rahimahullah mutanikahından bahsederken, onun batıl olduğunu zikredip kendisinden önceki ulemanın da bunu böyle kabul ettiklerini yazıyor. Neden dördüncü cildi çıkardım söyledim? E kardeşim şimdi bu ders hazırlarken ben efendime söyleyeyim birinci ciltten ikinci ciltten değil. Hangi mesele aklımda kaldıysa kitabın kenarına. Biliyorsunuz ben not alarak kitap okuyan birisiyim. Evet. Bu kalmış hatırımda en çarçabuk şekilde bunu bulabildim. Dördüncü ciltte bu çıktı. Evet şimdi mutan nikahı bir nikahdır diyor imam. Ama şöyle diyor. Bunu benden önce ehli sünnetin ehli sünnetin müçtehit uleması da bu şekilde ne yaptı dile getirdi diyor. İşte o alimler de şunlardır. İmam Malik, Ebu Hanife, İmam Evze'i, İmam Leys, İmam Şafi'i ve cümle ehli eser sahipleri ve saire görüşte olan müçtehitlerdir. Hani dört mezhep imamlarından bahsetmiyordu, onları tezif ediyordu, onların sözlerini boşa çıkarıyordu. Hem İmam Ebu Hanife'yi rahimahullah tezif edeceksin, hem de bir şey söyledin. Kardeşim bak İmam Ebu Hanife de böyle söylüyor deyip de senin sözünü İmam Ebu Hanife'nin kavliyle taklit edeceksin. Bu olacak olan bir şey mi? Ben eğer bir kimseyi beğenmiyorsam onun hiçbir şeyini beğenmem. Faziletini de beğenmem, reziletini de beğenmem. Beğenmiyorum çünkü. Fazileti varsa Allah selamet versin. Rezileti varsa Allah Celle Şanuhu. Tevbe etmeyi nasip etsin derim. Onu dile getirmem. Neden? Çünkü beğenmiyorum. Adamla Neyim var? Bir husumetim var. Adam dört mezhep imamının. Rahimahumullah. Gidişatını beğenmemiş olsaydı. Ben böyle düşünüyordum. Bak bu müştehitlerde de böyle düşünüyorlar. Der miydi? Demezdi. Eğer deseydi. Ona şöyle itiraz ederler. İlk önce ben itiraz ederdim. İmam, hani sen dedin ki efendime söyleyeyim bunlar sapıklar. Neden sapıklardan delil getirdin kendine? Ha işine geldiğin yerde ne yapıyorsun? Sapıkları kendine destek olarak alıyorsun. İşine gelmediğin yerde bunlar sapıtmıştır deyip kıvırıyorsun. Öyle mi? Öyle değil mi? Öyle değil. Öyle değil. Bu kadar ucuz değil kardeşler. Ağzından laf çıkar çıkmadan önce senin esirin. Lafı çıkardın mı ayva yedin. Onun esiri olursun. Ya bunu ne yaparsın? Ispat edersin. Ya rezil kepaze olursun. Gelsinler konuşalım elhamdülillah. Her şey ortada. Hiçbir şey sırri şekilde ne yapmamış? Kalmamış. Toprak altındaki e, bir zürün şey tohumun kaldığı gibi toprak altında tohum kalır ne zamana kadar ilkbahara kadar ilkbaharda toprak ısındığında Allah'ın izniyle ne yapar fidan olarak ortaya çıkar senin yalanın senin dolanın senin iftiran ne yapmaz kıyamete kadar insanları sapıtma hususunda devam etmez Allahu Ekber Allahu Ekber La ve la illa billah. Ve devam ederek şöyle söylüyor. Bilinsin ki benim akidem kurtulan fırka ehli sünnet ve cemaat akidesidir. O da Allah'a celle Şanuhu, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ölümden sonra dirilişe iman etmek ve hayrıyla şerriyle kadere iman etmektir. Bugün televizyonlara çıkan bazı şarlatanlar var mı? Kadere iman yoktur diye. Kadere iman imanın esaslarından değildir diye. Bak ehli sünnetin e, iman esasları neymiş? Amenbübillahi ve melekatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir O bil kader hayrihi ve şerrihi minallahi Teala. Avti hakkı o yine ayrı bir şey Ölümden sonra dirilmenin hak olması Kadere zaten iman eden adam ahirete iman eden adam ölümden sonra dirilmeye de ne yapacak iman edecek e, ölümden sonra dirilmeye iman etmemiş olan iman etmeyecek olan adam ahirete nasıl iman edin zaten öldükten sonra dirilmeyecek bir de öyle değil mi onna iman et o onun ne yapar o onu getirir. Ahiret gününe cennete cehenneme iman etmiş olan adam öldükten sonra dirilmeye iman etmek mecburiyetinde. <gülüyor> la hamle ve la kuvvete illa billah. Evet. Şimdi amemdu billahi dedi. Ben Allah'a iman ettim. E? Var mı Allah'a iman etmeyen? Allah'a iman ediyor. Hristiyanlar da, Budistlerin de bir Allah inancı var. Kim olursa olsun, kendinden yüce bir güce, kuvvete iman ediyor. Öyle değil mi? Mekke müşrikleri Allah Azze ve Celle'yi inkar mı ediyorlardı? Mekke müşrikler Allah'a iman ediyorlardı. Ama Allah'ın istediği gibi iman etmiyorlardı. <gülüyor> Kendi istedikleri gibi. <gülüyor> Allah Azze ve Celle haşe baş ilah yanında da yardımcıları var. İşi ancak o yardımcılarıyla koyup kotarabiliyor. Böyle iman ediyorlardı. Bakın şimdi ne diyor? Allah'a imanının vasfını bize bildiriyor. Allah'ı Celle ve Ala... Kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem lisanıyla kendi zatında vasfettiği gibi. Kardeşler dikkat edin orasına. Allah Azze ve Celle'yi kendi kitabında Kur'an-ı Kerim'de ve Resulünün lisanıyla kendi zatını vasfettiği gibi. Biz ne diyoruz? Sünnette vahiy diyoruz değil mi? Allah Azze ve Celle... Kur'an-ı Kerim'de bahsetmediği isimleri ve sıfatlardan bazılarını ne yapmış? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bize bildirmiş. Evet, işte Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla kendi zatını vasfettiği gibi tahrifsiz ve tatilsiz vasfetmek de Allah'a imandır. Neymiş bak? Demek tatil etmeyecekmişiz, tahrif etmeyecekmişiz. Neyi? Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ve sıfatlarını. Evet şimdi dedik tatil ve tahrif. Bu iki kelimeyi belki yeni duyduk. Belki duyduk da tam manasıyla ne yapamadık anlayamadık. O zaman ne yapmamız lazım? Bu kelimeleri anlaşılır bir şekilde ifade etmemiz lazım ki İmam burada rahimahullah ne demek istemiş ne demiş. Evet. Şimdi tahrif nedir? Tahrif nedir? Nasları yani Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette gelen verileri, delilleri. Lafzen ve mana itibariyle değişikliğe uğratıp onun zahir olan, onun zahir yani açık anlamından uzaklaştırmak ve ancak zayıf bir ihtimalin delalet ettiği manaya çekmektir. Yapalım, tekrar edelim. Nasları, Kur'an ve sünnette gelen verileri lafzen ve mana itibariyle değişikliğe uğratıp onun zahir yani açık anlamından uzaklaştırmak ve ancak zayıf bir ihtimalin delalet ettiği manaya çekmektir. Ben uzak manayı ne yapıyor? Alıyor adam. İşine öyle geliyor. Halbuki ilk duyulduğu anda birinci derecede Arab'ın fasih ve belil konuşan Arab'ın ne anlıyorsa onun manası nedir? Odur. Ancak başka bir manaya gelebileceği karine varsa o karineler sebebiyle ikinci, üçüncü, dördüncü manaya biz ne yapabiliriz? nuracat edebiliriz. Evet kardeşler, şimdi tahrifine yaptık, öğrendik. Tahrif iki şekilde olur. Birincisi kelimenin manasında tahrif. İkincisi kelimenin aslında yapılan tahrif. Kelimenin manasında olan tahrife misal verecek olursak Tâhe suresinde Er-Rahmanu alel istawa ayetindeki istevayı istevla olarak değiştirmektir. Yani Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olması. Arş bütün mahlukatın tavanı misali, mahlukatın son noktası Allah Azze ve Celle arşının üzerindedir, üstündedir. Mahlukatından ayrıdır. Uluv sıfatı vardır, yücelik sıfatı vardır. Bu sıfattan bahsetmeyip de istevla, hükmü altına aldı arşı deyip de bunu mane olarak değiştirmek. Kardeşim hükmü altına aldı. Daha önce başka birisinin hükmü altında mıydı? Çünkü istila etmek nedir? Birinin elinde olanı zorla almaktır. Arş kimin elindeydi? Allah Azze ve Celle onu onun elinden almadan önce. La havle ve la kuvvete illa Evet kardeşler. İsteva kelimesine istevla diye mana vermek Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem övdüğü sahabe tabi'in ve etba'u tabi'in neslinin ilk üç hayırlı nesilden böyle bir manane yapmadı gelmedi. Demek ki bu şekilde mana verenler bidat bir şekilde ne yapıyorlar? İsteva kelimesine, istevla diye mana veriyorlar. Bidat neydi? Bir Dinde, olmayan ama din namına çıkarılan şey. Biz ameldeki bidatı dahi kabul etmiyoruz. Nasıl itikattaki bidatı kabul edeceğiz? Şimdi adam <gülüyor> Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Secde mahalli kulun Rabbina en yakın olduğu yerdir, andır. Siz secdeyi çoğaltın diyor Resulullah. Öyle mi? Öyle. Kaç defa bir rekatta secde ediyoruz? İki defa. En yakın olan mahal secde mahalliymiş. Rasulullah e, Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam secdeye çoğaltın. Ben o zaman üç defa yaparım secdeyi. Üç defa yapsam secdeyi size imamlık yaparken burada. Kabul eder misiniz? Etmez. Nasıl? Etmez. Etmezsiniz. Ebe mubarek. Bakın hadisin zahiri 2'den fazla yapılabileceğini gösteriyor. Öyle değil mi? Ama biz namazda iki secde yapılacağını öğrendik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rekatta. Ona bir tane fazlalaştırdığımızda hiçbiriniz kabul etmiyorsunuz. Be adam ameli bir cihette yapılan bidatı kabul etmiyorsunuz da itikadi cihette yapılan bir bidatı nasıl kabul edeceksiniz onu kabul eder misiniz? Onu da kabul etmesi Ya yapmayın. Etmeyiz deyin. Etmeyiz. Sanki efendime söyleyeyim birisi böyle parayla çıkarıyor lafzı ağzınızdan. Etmeyiz. Ha? Evet. Bir de kelimenin aslında yapılan tahrif var. Bu manasında yapılan tahrif. Bir de aslında yapılan tahrif var. Allah affetsin. Allah. bidat ehlinin, batıl ehlinin boynuzu yok ki, verelim boynuzun, aa bunun boynuzu var, bu bidat ehliymiş diyelim. Bidat ehli de bizim gibi sakallı, takkeli, bizim gibi bir tane burnu var, iki tane gözü var, şalvarı, donu var, fistanı var, efendime söyleyeyim bilmem neyi var ayağında. Bidat ehlinin bidatçı olduğu neyinden belli olmuyor? Kellesinden, kuyruğundan belli olmuyor. Ya konuşturacaksın onu deşifre ettireceksin içini çıkaracaksın adamın akide cihette ya onu bir amel işlerken göreceksin o zaman soracaksın ama hemen bir iş gördün adamda sünnete muhalif bir daha tehli seni, imansız zındık onu da değemezsin. Soracaksın, kardeşim bunu ne için yapıyorsun? Ya vallahi ben gördüm bir kitapta Resulullah böyle yapmış aleyhisselatü vesselam, Resulullah aleyhisselatü vesselama benzemek için böyle yapıyorum. Derse, o zaman adam gerçekten senin bilmediğini sahih bir kitaba dayandırarak yapıyorsa, sen de tut onun yaptığı gibi yap çünkü sahih bir ne yapıyor? Rivayete dayandırıyor. Ama adam zavallı ne yapışı okumuş? Kara Davut kitabından. Ulan ismi üstünde Kara Davut. Altı parmak. Normalde Allah'ın yarattığı kullar beş parmak. Altı parmak. Bu zaten e, acayip ve bir mahluk. Altı tanemiş parmağı Bunlar ne değil? Müracaat kitabı değil. Ama bizim gariban halkımız ne yapmış? Bunlardan okumuş bunu yapıyor. O zaman da dersin ki eğer Kur'an'a sünnete muhalif bir durumsa Kardeşim ya bunun bunun aslı astarı yok bak aslı bunun Kur'an'da şöyle gelmiş Allah razı olsun Kur'an'da böyle gelmiş sünnette böyle gelmiş bunun aslı bu ama böyle bunu ne yapmışlar ee, bir de tehilleri koymuşlar dini bozmak için yutturmuşlar bize dersin adama gösterirsin o da haşa eşek değil ya Kur'an'da gördüğü halde sünnette gördüğü halde halen daha patinaj yapsın Karadağ odun kara kitabında var hocam öyle Allah affetsin dua edelim ne yapsınlar Onlar da tevbe etsinler ne? Dövmeyeceğiz adamları değiştirmediler akidelerini Amellerini diye O Bizim vazifemiz peygamber Aleyhisselatü vesselamın vazifesi Onun vazifesi neydi apaçık tebliğ etmek Apaçık tebliğ ederiz Kabul etmedi e selametle Ne yapayım sen kabul etmedin diye Allah beni cehenneme koyacak hali yok Öyle değil mi Evet Kardeşler Kelimenin aslında yapılan tahrife misale gelince, Mu'tezile diye duymuştunuzdur şimdiye kadar muhakkak, bir batıl mezhep var, akılcılar mezhebi. Akıl ön planda. Bunlar ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'yi temzih etmek gayesiyle temzih kaidesi diye bir kaide oluşturuyorlar. Şöyle diyorlar, konuşmak insanların fiillerindendir. İnsanların vasfıyla Allah subhanehu ve teala vasfedilmez diyorlar. Halbuki, evet Allah azze ve celle insanların vasfıyla birebir aynı şekildeki vasıflarla vasfedilmez. Bu küfür olur. Ama Allah'ın konuşması ile Celle Allah'ın kullarının konuşması arasında ne var? Çok büyük fark var. Allah Celle Şanuhu hiçbir şeye muhtaç olmadan konuşur. O Allah. Ama biz kullar için konuşabilmemiz için dudaklara ihtiyacımız var. Dişlere ihtiyacımız var Dile ihtiyacımız var Hançereye ihtiyacımız var Ses dalgalarına ihtiyacımız var Aklımıza ihtiyacımız var Deli konuşuyor da ne diyor purla lapurlupur lapur atıyor Aklına geleni söylüyor Kelimeler arka arkaya sıralıyor ama Onun kelimesini dinleyen Sözünü dinleyen adam Hayran olmuyor onun sözlerine Saçmalama diyor Değil mi Aklına da ihtiyaç var işte bu adamlar Subhanallah. Kulların vasfıyla Allah vasfedilmez diyorlar. Allah kudret sahibi mi? Evet. Kudret sahibi. Kullar kudret sahibi mi, kuvvet sahibi mi? Hayır. Evet. Bunu da kaldırıyorsun canım. Kısmen, mismen. Kudret var mı Kudreti. Onu şeyden sonra konuşalım. Dersten sonra konuşalım. Kudret mi var, kuvvet mi var? Yani adam kadir bu kitabı kaldırabiliyor. Ama Allah'ın Celle Şanuhu kudretiyle kadir olmasıyla insanın kudreti ve kadir olması aynı şey değil. İnsanın kudreti kadir olması Allah'ın Celle Şanuhu ona bahşetmesiyle, ikram etmesiyle. Bunu tefrik edemiyorlar. Heh, şimdi ne diyorlar? <gülüyor> Değiştirecek ya şimdi Allah Azze ve Celle'nin... <gülüyor> Kelamındaki kelimeleri bak nasıl değiştiriyorlar. Kardeşler Hepiniz tüfek görmüşsünüzdür. Ava gitmişsinizdir. Gez, göz ve arpacık. Bu üçlü bir araya gelince attığın mermi ne yapıyor? Hedefe isabet ediyor. Eğer gözün şaşıysa Bula-biliyor musun kuşu? Vuramıyorsun. Sen burayı atıyorsun. Öbür tarafa gidiyor. Çünkü gözlerin şaşı, karşıdaki kuşu beş tane görüyorsun. Ha Biz demiyoruz gözü şaşı olanlar şöyledir, böyledir. Misal veriyoruz. Yani gözü şaşı olan kişiler olabilir. Bunları da tezif etmiyoruz. Allah'tan korkarız. Allah onu imtihan için öyle yaratmış. Bizi de başka türlü imtihan ediyor. Ama bir hakikati ortaya çıkarmak için bunu söylüyoruz. Evet. Diyorlar ki: "Kulların vasfı ile Allah vasfedilmez. Kulların vasfı ile Allah'ın vasfı bire bire aynıdır" diyerek vasfedilmez. Ayet-i kerime var. Nisa suresi 164. ayet Rabbimiz Celle ve Ala ne buyuruyor? Ve kellem Allahu dikkat edin kardeşler buraya çünkü buradaki kelimedeki hareke ne yapıyor manayı değiştiriyor. İşte hareke ile manayı değiştirerek bunlar ne yapıyorlar Kelimenin aslında tahrif ediyorlar. Nisa Suresi 164. ayeti kerime de ve kellem Allahu Musa teklime iken Ayeti kerime, bunlar diyorlar ki konuşmak kulun neyidir vasfıdır Allah'a konuşmak yaraşmaz. E, ne yapmak lazım o zaman? Ve kellem Allah'e Musa teklime diyelim de işi kıvıralım. Allah Musa ile konuştu değil, Musa Allah'la konuştu oluyor. Ve kellem Allah'u. Musa teklima olunca Allah Celle şanuhu Musa aleyhisselamla konuştu olur. Ama bunların yapmış olduğu tahrifle ve Allah'e Musa teklima olunca Musa Rabbi olan Allah'la konuştu olur. Bu ayeti kerimeyi kıvırdılar. Hadi böyle yaptılar. Bunu uydurabildiler. Ve kellem Allahu'yu ve kellem Allah'a diye çevirdiler. E ayet bir tane değil ki. Hadi bu ayeti kerimeyi uydursunlar, kıydırsınlar, kıvırsınlar da anlaşılır duruma getirsinler. Onu görelim bakalım. Bakalım şimdi Kur'an-ı Kerim'e Araf Suresi 143. ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor. "Velma ca Musa li miqatina ve kellemuhu rabbuh." Sağ Allah razı olsun. Subhanallah. Vallahi kardeşler, ilim baldan tatlı. Allah'a yemin olsun ilim baldan tatlı. Dini ilimler ve dünyevi ilimler kaynak itibarıyla Kur'an ve sünnette vardır. <gülüyor> Çünkü din gidişat demektir. Bugün sizin dininizi tamamladım derken insanı ilgilendiren her şeyi tamamladım Allah buyuruyor Celle Şahinehu. Yani bir kimse diyemez ki Kur'an-ı Kerim'de şuna ne yok? İşaret eden bir ayet-i kerime yok. Bu alakasız kalmış Kur'an-ı Kerim'de diyemez. Anında her şey var. Kur'an'da her şey var ama nasıl her şey var? Ne diyor? İşi ehline havale ediniz. Bak domates soymak var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Domates soymak yok. İmam bayıldı yapmak var mı? Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Adam gelse sorsa imam bayıldı yapmak Kur'an-ı Kerim'de var mı? Derim var. Nasıl var? İşi ehline ver. Habaz Efendi, Tabak Efendi ne yapar? şey? Levantacı, aşçı başı. Aşçı, aşçıya sorarsın. İşi en güzel şekilde domates nasıl soyulur, patlıcan nasıl oyulur öğrenirsin. De? Allah Azze ve Celle bu batıl ehlini nasıl susturuyor? Bir ayet göndererek değil. Bu meselede birkaç tane ayeti kerime var. Evet. Ve lemme cea'e Musa limikatine ve kellemehu Rabbuh. Bakınız ne diyor Rabbimiz Azze ve Celle? Musa Aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zaman gelince, belirlediğimiz yerde, Tur-i Sina'da, Rabbi onunla konuştu. Bak. rabbi رَبُّ وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ olmadı. Ayeti i ne yapamadılar? Kendileri isteklerine uygun olarak uyduramadılar. Ellerine patladı. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle her türlü sapıklıkta ne yapsın? muhafaza buyursun Allah Azze ve Celle mütekellimdir konuşucudur ama Rabbimizin bu sıfatı Rabbimizin Azze ve Celle irade sıfatıyla nedir? karşılık bulur Allah Azze ve Celle istediği anda konuşur Allah Allahlığıyla konuşucudur meleklere konuşmuş Adem Aleyhisselama konuşmuş Nuh Aleyhisselama konuşmuş Sahir peygamberlere konuşmuş. Musa'ya konuşmuş. Halen de Rabbimiz Azze ve Celle istediğinde konuşuyor. Konuşuyor mu konuşmuyor mu? Nasıl konuşuyor? Ya Bizzat konuşuyor Rabbimiz Azze ve Celle. Hadis var bu hususta. Yok. Değil. Nasıl konuşuyor? Bir kul ibadetlerle taatlarla Allah'ın ve Resulünün gösterdiği şekilde Allah Azze ve celle'ye yakınlaştığında Rabbimiz Azze ve celle ne yapıyor? Okulu seviyor. Meleklerine diyor ki ben okulu seviyorum siz de sevin. Konuşuyor muymuş Rabbimiz? Konuşuyor. Kimle? Melekleriyle. Yarında konuşacak ahirette. Kimle? Bizimle inşallah. Bakınız Rabbimiz Celle ve Ala hem Kur'an'ında kendisinin mütekellim olduğunu hem de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle konuştuğunu ne yapıyor? Bize haber veriyor. Ya arkadaş bir adamın eşek olması lazım. Allah Azze ve Celle'nin mütekellim sıfatını inkar edebilmesi için eşek olması lazım. Neyse kardeşler Hep iyi oldu 1 saat 20 dakika oldu İsterseniz ben konuşurum Ben yorulmadım Ama Allah bilir sizler yoruldunuz Çünkü yamuldunuz hepiniz Heh. Şimdi ne yapalım Burada nokta koyalım Haftaya bir dakika Haftaya inşallah devam edelim Rabbimiz Azze ve Celle Kardeşlerim Hakkı hak <gülüyor> Daha bitmedi. <gülüyor> Rabbimiz Celle ve Ala, hakkı hak görüp hakka tabi olmayı batıla batıl olarak görüp <gülüyor> batıl olduğunu anlayıp ondan da içtine etmeyi bize ne yapsın kolaylaştırsın bize sevdirsin. Amin. Dilimizi tutmayı nasip etsin. Amin. Her duyduğumuzu %100 doğruymuş gibi lokma lokma dağıtanlardan eylemesin. Kardeşler bu dünyada ne yaparsın? Bir kabahat işlersin, özür dilersin, ödersin gider. Ama bu, bu dünyada birisinin aleyhine girersen, dedikodusunu yaparsan, hakkına girersen ahirette bunu imanından ve amelinden ödeyeceksin. Bunu bil, ona göre çeneni ne yap? Sıkı tut. Rabbimiz Celle ve Ala ne dünyada yüzümüzü kara çıkarsın ne ahirette yüzümüzü kara çıkarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyup sahabeyi i inanıp iman ettiği gibi inanıp iman etmeyi bize kolaylaştırsın, sevdirsin, günahlarımızı bağışlasın. Son nefesimizde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek ruh teslim etmeyi nasip etsin, bizi cennetine koysun. Evet. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.